Bismillahirrahmanirrahim. Geçen birkaç hafta Anlam dizimi üzerine durmuştuk. Misale-i ve okumada e, Bedüza'nın metin içerisinde ortaya koyduğu Anlam e, dizimini kavramak, e, takip etmek onunla ilgili notlar almıştık. Ondan önce kavram haritası ile ilgili e, sunumlarımız oldu. Belki 5-6 hafta sürdü. hem kavram haritası kısmında hem anlam dizimi ile ilgili okumalarda hani söylediğimiz bir nokta vardı. Hani bir düz zaman Nur'un hani Nur metnini oluştururken kavram haritasını hani kendi karehasınca hani oluşturmuyor. Yani en temelde hani Bediüzzaman'ı ve Risale-i Nur'u e, anlamada hani merkezde tutmamız gereken bir şey var. Hani Bediüzzaman zaman e, Rabbimizin kelamı olarak şey Kur'an'ı e, anlama çabası içerisinde olan bir mümin. Hani dolayısıyla hani onun e, hani kelime dünyasını ve kavram haritasını hem kere Kur'an'ın e, bizim önümüze koyduğu şey e, o, o şey kavram e, derinliği, kavram zenginliği e, belirliyor. Yani beduş zaman kelimelerini, e, Kur'an'ı anlam e, Kur, esasen zaten Kur'an'dan e, seçiyor, Kur'an'dan oluyor ve Kur'an'da olmayan kelimeler dahi varsa dönüp baktığımızda onlar yine şey Kur'anı, e, Kelamullahı e, anlama e, çabası içerisinde. Kur'an'ın bir hakikatini veya Kur'an'daki bir manayı veyahut bir kavramı anlama çabası içerisinde oluşmuş kelimeler. İkincisi, anlam dizimine de baktığımızda, yani Kur'an'ın e, kelimeleri bir söz dizimden öte. Kur'an'da harikulade bir söz dizimi var. Mucize e, malum Kur'an e, manasıyla, mana derinliğiyle, e, Ondan sonra edebi sanatlar itibariyle ki münhasıran buna dair çalışmalar yapılmış durumda. Kur'an'ın icazına ve icazının bu söz sanatları ile ilgili kısımlarına dair hatta fonetiyle. Hani mananın hani yani Kur'an'ı Arapça bilmeyen biri tarafından dahi hissedilmesini sağlayacak şekilde fonetiyle hani kelimelerin zaten hani e, sesinden neyle ilgili olduğunu, e, mesela tehdit mi olduğunu, müjde mi olduğunu, hani hani insanı e, böyle muhaseyi, muhasebeye çağrın bir şey mi olduğunu, insanı e, rahata ve huzura davet eden bir şey mi olduğunu, hani sözün e, fonetiğinden bile anlayabiliyorsunuz. ise dönersek hani konumuza yani burada Kur'an'a muhatabiyet Kur'an'ı anlama çabası ve Kur'an'ı anlama yolculuğu içerisinde oluşmuş bir kelime dünyası bir kavram haritası var. Ve aynı şekilde yani Kur'an'daki o anlam dizimini takip eden bir anlatım var. Risale-i Nur'da diye ifade etmiştik. Hem kavram haritası bölümünde hem e, Anlam dizimi bölümünde. Yani, o, o çizgiyi takip ederek bir e, diğer nokta, yine Kur'an'ı e, takiben, Kur'an'dan aldığı e, dersle, ilhamla bir düzen ortaya koyduğu bir diğer e, konu, birbiri irtibatlı veya iki, iki konu tek bir başlık altında diyebiliriz. Yani Risale-i Nur'daki şey, sembolik dil. E, ve o sembolik dil tabii kelimelere yüklenen şey e, mecazlar e, şey teşbihler e, ve aynı zamanda da bir meseleyi anlatmak için e, kullanılan e, misaller şey temsiller e, meseller şeklinde iki e, farklı surette e, tezahür e, ediyor karşımıza e, çıkıyor e, bu hafta on üzerine duracağız. Belki bir hafta daha devam edebiliriz yani bu konu üzerine. Veya belki deriz bir haftalık bir e, bu noktada bir paylaşım yeterli de e, diyebiliriz. En yani bugün e, konumuz bu olacak. E, haftaya bir ara verme durumda olacağız. E, başka bir şeyde, yine Risale ile ilgili e, bir sunum dolayısıyla. E, ondan sonraki hafta yine e, konumuza devam ederiz. Yani önümüzdeki hafta Aşakray aynı saatlerde. Tahsin altıda mıydı? Yani 68 sekiz gibi. Yani zamanla ilgili bir şey sunu olacak. Boğaziçi Üniversitesi'nde Ahmet Yıldızla doçent doktor Ahmet Yıldızla birlikte bir sunumuz olacak. Yani bu saat gene İsrail'in üzerine bir beraberlik için kullanılabilir ama Üsküdar'da değil. şey Boğaziçi Üniversitesi'nde. Yani onu da ifade etmiş olayım. O yüzden hani bizim buradaki programımız. Yani Risale üzerine yine aynı saatlerde konuşsak da Risale okuma kılavuzuna bir hafta ara vermiş olacağız. Belki bir sonraki hafta yine bir parça konuşuruz. Ama yani bu konu üzerine bugün tamamen yani bu konu üzerine, sembolik dil üzerine odaklanacağız inşallah. Şimdi sembolik dil birçok acıdan önemli, yani Risale-i Nur'da niye sembolik bir dil var? En başta ifade ettik çünkü Kur'an e, talebesi bir mümin olarak e, Bediüzzaman burada da hani Kur'an'ın e, izini sürüyor, hani Kur'an'ın talebesi olarak e, düşünüyor, konuşuyor ve e, yazıyor. Kur'an'a baktığımızda da yani Kur'an'da e, hani Ayetlerin, cümlelerin, yani kelimelerin birden fazla anlamı aynı anda ifade eder şekilde, Ben yani mecazlar yüklü bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz ve dolayısıyla yani o onun içerisinde Kur'an aynı anda çok farklı durumdaki kişilere hepsi de hakikat olan farklı farklı çok şey söylüyor ve aynı sebeple Kur'an 1400 senedir okunmakla ve dahası 1400 senedir manası üzerine binlerce cilt tefsir yazılmakla birlikte hala e, hani yeni yeni dersler manalar hani Kur'an üzerine yazılmaya devam ediyor. E, yani sembolik e, anlatımın, e, sembolik bir e, dil kullanımının bir kere böyle bir tarafı var. Yani kat kat anlamları ve muhatabın ihtiyacına göre anlamları aynı cümlenin aynı kelimenin içerisine sıkıştırabiliyorsunuz. Beraberce sunabiliyorsunuz o kat kat anlamları. Ve yine dönüp baktığımızda hani Kur'an'da peygamber kıssalarının zaten çok büyük ağırlık teşkil ettiğini görüyoruz. Peygamber kıssaları dışında da e, Kur'an'da bazı meseleler, e, temsiller verildiğini görüyoruz. Mesela iki bağ sahibinin hikayesi, e, iki bağ sahibinin hani başına gelenler bunun bir örneği. Kur'an'da anlatılan bu mesel e, veyahut e, işte tevhidi anlatırken e, önümüze koyduğu işte bir efendisi olan bir köle ve çok efendisi olan bir köle karşılaştırması veya e, yatırımını dünyaya e, yapmak ve ahirete e, yapmak manasının ders verildiği işte sağlam bir e, zemine evini yapan adam ve uçurumun kenarına hani evini yapan adam misali e, gibi e, Kur'an'da hem peygamber kıssaları hem başkaca e, misaller e, veyahut işte yine dünya e, hayatına dair birçok sürede hani karşımıza çıkan mesela Ankebut suresinde mesela Hadid suresinde işte yerden biten ekin ile karşılanması ve o ekinin ayrı ayrı halleri, bahardaki hali yazdaki hali ve hele ki artık yüzde çerçöp olmuş hali gibi yani Kur'an'da da bu manada hem kelimelerin zaten mecaz yüklüğü bir şekilde iç içe yani gül goncası gibi çok anlamlar yüklü şekilde bize sunulması hem de o anlamlara yaklaşabilmemiz için temsillerin, meselelerin önümüze kurulması. Yani bu anlamda hem şey, kelime düzeyinde bir şey, sembolik dil hem de hakikati yani daha geniş e, mecra'da herkese ulaştır, ulaştırma noktasında yine bir şey temsil ve e, sembolik anlatım çıkıyor karşımıza. Yani Bediüzzaman'ın yani burada da yine e, Kur'an'daki Hani bu özelliği bir Kur'an talebesi olarak, bir mümin olarak e, kendi tefekkürünü e, ve kendi e, ifade şey biçimini yerleştirdiğini görüyoruz. Yani bu vurguyu belki uzatıyorum. Hakkınızı helal edin. Eğer sıkılmaya veya bıkkınlığa sebebiyet veriyorsa bu uzatma. Ama hani bunun ziyadesiyle ben önemsiyorum. Şu bakımdan önemsiyorum. Yani okudukça yani Risale-i Nur'u ve okumalarım ilerledikçe yani zamanın hani ne kadar e, dikkatli, yani e, Kur'an'a her açıdan ne kadar e, bağlı ve ne kadar sağlam bir şekilde e, iman etmiş bir mümin, bir Kur'an talebesi olduğunu daha anlıyor. Yani bunu işte e, nerede yürüyorum? Bunu sadece hani Kur'anı anlamak e, ve Kur'anla e, düşünmekten e, ibaret kalmaması Kur'anla olan ilişkisinin e, işte kelime dünyasının e, Kur'an'la biçimlenmesi, kavram haritasının Kur'an kavramları ekseninde e, biçimlenmesi ve kendi düşüncesini ifade etme biçiminin yine e, Kur'an'daki o şey sembolik e, anlatım ve Kur'an'daki temsil mesel e, usulü, üslubu içerisinde hani şekillenmesinde de görüyoruz. Yani Kur'an'ı sadece anlamı itibarıyla muhatap olmaktan öte, anladığını anlatma noktasında da yine Kur'an talebesi olarak dilini, anlatımını, üslubunu, ifade biçimini şekillendirdiğini görüyoruz. Bediüzzamanı bunu yani bizler açısından, yani bizlerin de yani Kur'anla düşünür ve düşündüğünü ee, yine Kur'an'ın anlattığı biçimde e, anlatır e, hale gelmemiz açısından da yani düz zamanın e, Kur'anla hem düşünce hem de e, üslup ve şey ifade biçimi noktasındaki e, yani bu ilişkisinin Kur'anla bu muhatabiyetinin bu talebeliğinin yani kavradığımız ölçüde bizim için de bir e, yol gösterici bir e, örnek oluşturacağını düşünüyorum o yüzden belki bıkkınlık verecek şekilde tekraren yani bu husus üzerinde duruyorum ki ilerleyen haftalarda da belki başka konularda yine aynı nokta üzerinde duracağız. Bu noktada bu üslubunun biçimlenişin bedü zamanın eski sayitten yeni sayide Eserlerini bir sırayla okuduğumuzda da zaten görüyoruz. Yani şunu net bir şekilde biliyoruz bir kere Bedu zamanın, yani Risale-i Nur'a giden yolculuğunda muhakemat çok temel bir noktayı oluşturuyor. Bir anlamda Risale-i Nur'un şey sözü dememiz mümkün muhakemat için. Ondan sonraki yolda işaret işaretül ve hani mesnevi e, çıkıyor önümüze. E, iki önemli gene e, şey dönemeç olarak sonrasında artık e, risaleye doğru e, bir yol alındığını e, görüyoruz. Şimdi muhakematta da daha en başta yeni eser veriyor Bedüzzaman. zaman e, ki 15 sene sonra Risale-i Nur'u e, telif edecek muhakematın yayın itibariyle söylüyorum. Yani yazdığı tarihi, de başladığı tarihinde muhakematın notlarını almaya başladığı tarihin ise bir beş sene daha girdi. 1906'da Bediüzzaman muhakemat üzerine düşünmeye başlıyor. Notlarını kaydetmeye başlıyor. Bir eser halinde Türkçe olarak yayınlandığı tarih 1911 Resale-i Nur'un telifi de 1926 27. Orada yani o yolculuk içerisinde daha en başta muhakematta kendisine şunu söylediğini görüyoruz. Yani diyor ki, mesnevi sahibi ve sadi Şirazi gibi şey yap diyor. Nedir mesnevi sahibi? Yani Mevlana celal ettiğin, sadi Şirazi Hakeza. Niye onların üslubunun yani Kur'an'dan alınmış birer üslub olduğunu ve düzen orada tespit ediyor. Yani niye? Çünkü Kur'an, e, hakikati e, sembolik bir e, anlatım içerisinde meseleler ve temsillerle e, muhataba ulaştırıyor. Yani bu niye önemli? Onu da irdeliyor zaten E Bu iki şeyi birden mümkün kılıyor. Yani bir anlam e, katmanları e, içerisinde bir hakikati işte bir gül goncası gibi yani iç içe ee, işte yapraklar halinde her bir yaprağında ayrı bir şey, mana ayrı bir güzellik e, taşır şekilde anlam katmanları içerisinde e, iç içe anlamlarla hani e, birbirine bakan iç içe anlamlarla e, sunmanızı mümkün kılıyor. Yani bu anlamda bir şey derinlik sağlıyor bu anlatımdan e, ve e, ikincisi bu anlatım diğer taraftan da e, avam ki insanların büyük çoğunluğu o şekilde yani bir hakikati somutlaştırabildiğinde yani böyle bir örnek bir misal e, üzerinden e, ancak şeyi anlayabildiği için e, verilen mesajın herkese e, ulaşmasını sağlıyor yani her iki e, açıdan ve düz zaman. E, kendisi o dil e, üslup arayışı içerisinde yani dönüp ki muhakeme tefsir mukaddimesi olarak yazılmış durumda orada kendisi açıkça bunu söylüyor işte mesnevi sahibi yani Mevlana Celalettin ve e, Said Şirazi gibi yap işte yani temsil ile yani kıssat ile e, zihinleri zihinleri hakikate yaklaştır ve yani mumunu e, o şeylerden yak onlardan yandır diye. Hani e, o temsiller üzerinden e, aklı, hakikat ile e, aydınlat manasında yani bir not düşüyor. Maham -ma e, ilk eserlerinde örnekleri olsa da muhakematta, mesela özellikle e, unsuru belagat kısmında ve birinci makalenin e, son kısmı olan meseleler kısmında, işte Kur'an ve nasıl sembolik e, ifadelerle ve temsillerle e, hakikati şey e, akla yaklaştırıyor ve herkes için ulaşılabilir hale getiriyor ve e, iç içe anlamları nasıl e, aynı cümle içerisinde verebiliyor yani bunun e, örneklerini çalıştığını görüyoruz beduzzamanı ama bunu kendi e, e, dilinde kendi düşüncesini ifadede kullanır hale gelmesinin daha ilerleyen bir zaman içerisinde oturduğunu, yerleştiğini görüyoruz. Bugün hani konuşmayacağız bu konuyu ama işte muhakematın dili, ondan sonraki şeye gelelim işaret-i dili, ondan sonra Mesnevi Nuriye'nin dili, ondan sonra Nur'un ilk kapısının dili, ve sonra da yani Risale-i Nur'un dili dediğimizde zaten e, süzüle süzüle yani daha en başta e, fark ettiği Kur'an'dan mülhem Mevlana'nın ve e, şey Sadi Şirazi'nin Mesnevi Bostan ve Gülistan'da örneklerini sunduğu e, formatta bir e, anlatımı'nın şey, e, yollarını aşama aşama şey döşediğini ve Risale-i Nur'la da bir şey e, kıvama ulaştırdığını çok rahat e, görebiliyoruz. Ama iyi işte dediğim gibi 20 senelik bir şey var burada. Yani 20 senelik bir e, yolculuk var. Gelirsek bize yani böyle bir e, bu çerçevede oluşmuş bir şey eser bir dil bir anlatım yani bizim onu anlamamızda hani yine aynı şekilde mümkün onda olan hani temsilleri şey ne kadar anlayabiliyorsak o meselelerdeki manalar şu şu anlama geliyor şu şu anlama geliyor diye hani ne kadar çözebiliyorsak ki kendisi bunu çoğu zaman ee, örneklerini verecek. Özellikle küçük sözler. Hani bunun e, yani en net örneğidir. Nedir değil mi işte? Mesela şey işte e, hep başlar iki adam işte iki asker, iki arkadaş, iki kardeş filan diye e, başlayıp ondan sonra işte misal yani bir şey aslan görüyorlar. Aslandan e, şey e, yedinci e, yedinci sözdeydi değil mi? Zihnim geneşe olmasın. Sekiz miydi? Sekiz dedim o? Yedi şeydi. O değildi. Evet. Yine de şey yapalım. Hafızamıza güvenmeyelim. Evet. Sekiz. <gülüyor> Mesela ondan sonra aslan işte e, kuyuya. Bu defa şey orada bir şey buluyor. Aslanın korkuyla işte atlıyor işte o kuyu. Orada işte fakat orada düşer işte bir şey. E, ağaç hani e, atmış e, değil mi şey arşın hani derinliğinde bir kuyuymuş, i̇şte ağaç buluyor işte ortasında ağaca tutunuyor ondan sonra siyah fare, beyaz fare filan mesele anlattıktan sonra işte o aslan, ecel işte o kuyu işte insan hayat şey değil, mi 60 arşın 60 sene ömre işaret işte e, işte ondan sonra o siyah fare, beyaz fare işte gece gündüz filan vesaire diye kendisinin e, değil mi o e, şeyi, e, meseli hakikate e, tatbik noktasında bize zaten e, ifuçları verdiğini e, görüyoruz. Yani birçok risalede e, bu çıkıyor karşımıza. Kelimeler e, düzleminde de gene işte o semboller e, var. O semboller için ise bizim e, biraz da e, yani çaba göstermemiz gerekiyor. O, son, o, o semboller e, yani ne anlama e, geliyor diye. Yani bunu kavradığımızda, hani sembollerin e, anlamını kavradığımızda, e, sayfalar e, dolusu bir şekilde anlatılacak bir mesiliği veya e, hani onlarca dakika üzerinde e, yani konuşacağımız bir mesiliği semboller zihnimize e, yerleşmiş ise. Hani bir cümle içerisinde e, anlatır hale gelebiliyoruz. Özellikle yine o sembolik kavrayanlar açısından. Belki bazılarının hani e, yani Risale-i Nur'a aşina olmayan insanların yani bu anlamda dönüp baksalar Risale-i Nur'a aşina olan hani e, insanların e, kenar alanı şey, konuşmalardan hani bir cümle içerisinde ya bu bakımdan çok şey e, rahat şekilde uzun meseleleri birbirleri ne şey, özetleyebildiklerini ve şey e, anlaşabildiklerini e, görmeleri yani bu sebeple e, mümkün. Bu şu bakımdan önemli. Şimdi geçen hafta geçen haftalar anlam dizim üzerine durmuştuk. Ondan önce kavram haritası üzerine durmuştuk. E, yani sembolik bir anlatımın e, ve şey. Mesel ve temsilin işin içine girmesi, yani Vufa, e, ifadeye bir şey, e, hani bir renk veriyor, yani bir e, hani sanat katıyor ve e, anlama yolculuğunu da böyle hani e, kuru şey, e, katı bir e, şey, yani yolculuk olmaktan e, çekip alıyor, yani böyle bir şey tarafı da var şimdi sadece mesela anlam dizimi üzerine odaklanmış bir şey ki baktığımızda yani birçok eser var ki yani hakikat ta adanmış eserler evet bir şey fikir bütünlüğü içerisinde bir şey mantığı takip ediyor amelne hepsi var ama sıkıcı o sıkıcı niye çünkü şey yok böyle yani içinde Hani bir bir renk yok yani hikayenin getirdiği bir yani hikayenin getirdiği bir şey vardır zaten Yani bir cazibe vardır önce çok rahat gibi hani girişiniz çok kolay oluyor ha sanki bir şey hani masal dinler gibi ki masal kelimesinin meselden geldiğini de Ayrıca hatırlayalım masal dahi şeydir hakikat için söylenmiş son tahlilde mesa iken masala yani hakikat tarafı ihmali uğrayınca meselsiz olarak, e, masal olarak e, görülür hale gelmiş. Aslı yine şey, mesel. Şimdi orada ama e, zihin için çok rahat bir şey. Mesela bir zaman işte, e, işte iki kardeş bir havuzda yıkandılar. E, ondan sonra işte işte şöyle şöyle oldu. İşte sonra onlar işte on beş ee, gün işte öyle oynadılar şey yaptılar ondan sonra işte önlerine şey çıktı ee, bir yol çıktı filan yol iki ayrılıyordu vesaire diye bakıyorsunuz da tamam çok rahat hani e, gidiyor hani bir kere hani zihne yaklaştırması bakımından e, bir cazibesi var e, sonrasında da e, devamında ha bu budur bu budur bu budur o eşleştirmelerinde e, ayrıca bir şey var. Hem hakikat zihninize temsil üzerinden e, çok rahat bir şekilde e, oturuyor. Hem de e, bu şekilde meselden hakikate yolculukta, e, hani bir şey, bir e, bir ardınca şey keşifler e, yaşıyorsunuz. Hani e, onun getirdiği bir şey var. Bir rahatlık, e, bir heyecan ve bir şey e, cazibe e, söz konusu. Aynısı e, kelimeler açısından da böyle işte mesela Zühre, Katre, e, Reşhan, işte Topuz, Nur, e, işte veya mesela bir yer hava gibidir, su gibidir, e, nur gibidir e, misali keza e, buna muvazil hani veya mektup işte e, mektup, kitap, e, Tekellüm, işte Fener, e, Güneş ve lamba. İlahir diye böyle karşımıza çıkan ve 30. Sözdeki işte kara, işte mağara, ma mağara, karada mağara açma, tünel açma çabası, sonra deniz üzerinde bir şey, gemide seyahat, sonra asansörlerle yukarıya çıkma filan gibi bakıyorsunuz şey gibi. Yani bir şey vakayı hayali işte kendimi şöyle gördüm işte o zeminde işte bir şey bulmak için, öbür tarafa geçebilmek için baktım ki şey, hani tünel kazmam lazım. Ee, öbür tarafta işte sonra hadi geçiyorsunuz, bakıyorsun veya şöyle e, veya tünel kazarken görüyorsunuz ki aslında deniz üzerinden de gidilebilir. Sonra o şekilde gidiyorsunuz, sonra fakat bakıyorsunuz ki ikisi de aslında e, olmadan da gidilebiliyormuş doğrudan çünkü. E, Asansörler varmış. da bu asansörleri en son fark ediyorsunuz. O da ayrı bir mana. Ee, filan. Ee, yani bu şey e, sadece e, anlama odaklı e, ve dolayısıyla sıkıcı, e, soğuk hani kuru bir e, dil olmaktan da çıkarıyor. Şimdi Bediüzzan yine muhakematta söylediği bir şey var. Mesela pereslik yani sırf söze e, biçime e, ve şey söz sanatına odaklanmayı bir problem, daha bir hastalık olarak görüyor Bedu zaman. Unsru Beyagat'ın en başında söylediği bir şey bu. Yani lafız perestlik bir hastalıktır. Fakat bilinmez ki hastalıktır. Diyor. Ondan sonra aynı nafus perestlik hastalık olduğu gibi işte e, nazım perestlik, üstlük perestlik, kafiye perestlik, ilahir hepsi e, hastalıktır e, diye ifade ediyor. Ama ondan sonra ne yani söz sanatı? Olmayacak mı? Hani kuru kuru mu meseleleri anlatacağız? Onun da cevabını veriyor. Hayır. Yani kuru kuru bir anlatım değil. Kuru kuru anlatılmayacak. Ama mana merkezde, yani bütün o söz sanatları hepsi hani manaya hizmet ettiği ölçüde değerli. Hani mananın şey taşıyıcısı oluyor veya manaya süs katıyor, renk katıyor ise değerli yok manayı örtüyorsa boğuyorsa veya e, buharlaşmasına kaybolmasına sebebiyet veriyorsa o zaman şey problem ki daha önce konuşmuştuk anlam dizimi kısmını işte belagatı Bediüzzaman böyle tarif ediyordu. Yani söz dizimi anlam diziminin hizmetindeyse çok değerli ama söz dizimi anlam diziminin yerine geçiyorsa felaket diye e, dönersek bir anlam dizimi var fakat bu anlam dizimi bir söz dizimi içerisinde ve söz sanatlarının imkanlarından faydalanarak var İşte sembolik anlatım burada e, o e, yani söz e, sanatları e, içerisinde yani metnin yani bizim için e, cazip iç içe anlamlar e, taşıyan e, ve şey e, Böyle bir e, ormanda, e, bir hani vadide şey e, nasıl e, hani yürürken, hani bir vadide ilerlerken her şey e, köşeyi geçişimizde yeni bir manzara ile karşılaşırız. Veya bir dağda hani e, tepede hani e, yürüyüş yapıyorsak e, her bir şey yükseltide. Yani aynı yere bakarız ama manzaranın giderek hani farklılaştığını, hani yeni yeni e, hani e, manzarada yeni yeni şeylerin e, veçelerin hani e, bizim önümüze açıldığını görürüz. E, o sembolik değil. E, bir de bu imkanı sağlıyor. Yani sürekli bir şey. Hani keşif e, yolculuğu ve o yolculuğun getirdiği bir şey, e, bir cazibe ve e, heyecan. Şimdi burada bu güzel ve önemli ama kavramadığımızda da şey yani o sembolik dili kavramadığımızda da e, o zaman anlam bize kendini şey kapatıyor. Yani bu tarafı da var. O yüzden e, sembol varsa o sembolleri hani yerli yerinde şey e, anlama e, ihtiyacındayız aynı zamanda. Çok örnekleri var. Hani ben gece bir parça e, çalışırken notlarımı alırken mesela bu konuyla ilgili şöyle sözlerden hani başladım. Yani birinci sözden başlıyorsunuz. Şimdi bu yani sembolün olmadığı şeyvisale zaten yok. Yani, Muak e, sembolik e, bir anlatımın olmadığı e, şey, mesel ve Temsillerin şey kullanmadığı bir e, yani risale e, neredeyse e, yok. Bunların içinde bazıları çok çok e, şey kritik önem taşıyor. E, üzerine çok durmayacağım onların isterseniz durarız. E, ama daha önce de vurguladığımız bir şeydi mesela benim için e, yani Nur'u anlamada en şey e, yani. Kendim için en şey kritik keşiflerden biri olarak görüyorum. Mesela ikisi de e, son talde baktığımızda ışık ve aydınlık e, anlamına gelen ziya ile nur arasındaki şey farkı anlamak. Yani e, işte bu burada da hani şu e, altta e, sözlükler falan koyuyoruz. Hani yani sözlüklerin şey yetersiz e, kaldığı nokta oluyor bu diyelim ki ziya diyelim ki şey yapıyoruz ışık aydınlık nur ışık aydınlık yani diyorsak eğer e, anlamı böyle veriyorsak e, yani bu e, sembolik e, dili kavramamak ve anlamın bize kapanması e, sonucunu şey, getirebiliyor. Peki e, aradaki fark ne ve Bediüzen bu farkı e, nereden e, almış dediğimizde e, aradaki e, yani farkın hani ziya e, doğrudan kaynaktan gelen ışık e, nur kaynaktaki ışığın bir e, şey kırılmayor yaparak bir başka şey üzerinden e, bize gelişi manasını e, içeriyor. Ee, ki ve düzen bunu Yunus suresindeki e, kamera Nura e, ayetinden ilhamla söylüyor. Yani o ki, o Allah ki e, güneşi e, ziyalı ayıda nurlu kıldı e, buyuruyor ayet. Yine işte bir örnek. Yani nur ve ziya kavramlaştırması Risale-i Nur'da o kadar çok o kadar çok ki e, işte ta muhakematta pardon münazerede vicdanın ziyası oluomu dineydir. Aklın nuru, fünunu medeniyeden, medeniyedirden alalım. Hani 24. E, sözdeki işte e, katre e, reşa sembolizmini gelelim oraya kadar. O Risale-i Nur'un içinde o kadar çok yerde karşımıza çıkıyor ki nur ve ziya e, şey sembolizmi e, içerdiği şey nüansla e, Tekrar ifade edelim, dedim ya hani bıktırıcı şekilde bunun üzerinde duracağım. Yani nur ve ziya arasında böyle bir nüans var. İkisi de ışık, ikisi de aydınlık anlamında. Ama biri doğrudan kaynaktan gelen, mesela güneşten gelen ışık ziya, güneşin ışığının ay üzerinden gelişi ise nur. Bunu zaman kendince, ben ziyayı böyle tanımlıyorum, nuru da böyle tanımlıyorum diye bunu söylemiyor. Bu kavramlaştırmasını dönüp Kur'an'dan alıyor. Peki bunu e, aldı. Bunu e, bu şekilde kullandığını görüyoruz. Ve biz e, ki bunu 24. sözde şöyle ifade edecek. Bir başka şey sembol olarak gölge ve asıl e, sembolizmi üzerinden ifade edecek ki oradaki gölge bizdeki e, gölgeden biraz farklı. Bizdeki gölge şeydir. Hani e, karanlığı çağrıştırır. E, daha ziyade. Değil mi? Hani gölge etme. Hani e, sözü vardır. Yani Bedüzan ise mesela o ziyanın gölgesi olan nur diyecek. Yani burada bir hani karanlık durumu yok. Sadece nedir? Bir şey kırılma ve şey zayıflama ee, şey e, durumu var e, diyelim e, bunun e, ne kadar önemli olduğunu da işte e, Afaki tefekkür ile enfisi tefekkür arasındaki fark biri nurlanma biri ziyalanma e, arası fark veya katre ile e, resha arasındaki e, fark e, üzerinden bize anlattığını göreceğiz. Veya işte velayet mesleğiyle eee veraset-i nübüvvet asfiya mesleği arasındaki farkı mesela nur ve ziya kavramları içerisine yerleştirdiğini yani burada şey göreceğiz. Ve 29. sözde işte hayat, vücut, nur, pardon hayat, vücut, ruh ilişkisinde gene Ziyanur kavramlaştırmalar içerisinde açıklıyor olduğunu şey, görüyoruz. Sadece iki kavram söyledik. Yani bunun anlamadığımızda ne oluyor? Mesela bunu en başta işte münazaratta söylediği hani sözden hani anlıyoruz ki bu uzunca bir dönem bir şey yani yanlış anlamaya yani bilimcilik diyebileceğimiz bir şey hani yaklaşımın e, i Nur adına e, sergilenmesine şey yani sebebiyet e, vermiş ve yine bundan dolayı da e, böyle söylüyorsa bedu zaman e, şey e, yani yanlış bir şey orientasyon sergiliyor diye bazılarınca da bu defa bilimcilik eleştirisi üzerinden yani e, yani Risale i Nur'un mesleğine dönük e, eleştiriye. E, sebebiyet vermiş durumda. Yani açarsak söz nedir? Vicdanın ziyası, ulumu diniyedir. Aklın nuru, fünunu medeniyedir. Şimdi e, nur ve ziya arasındaki nuansı e, göz ardı ederek, o sembolik e, boyutu göz ardı ederek ikisi de ışık ve aydınlık anlamına geliyor diye zihnimizde şey yapıyoruz. Yani vicdanın e, aydınlığı e, dini ilimlerdir. E, aklın aydınlığı işte pozitif bilimlerdir. E, i̇kisinin imtisacı ile, emezci yani olmasıyla, sentezlenmesi, beraberliğiyle hakikat tecelli eder. E, i̇lahir dedik. Burada e, bu şekilde anladığımızda, yani nur ve ziya arasındaki sembolik ilimler, Fark ee, yani veb i nur ve ziya e, kelimelerini yerli yerinde kullanıştaki o şey sembolik e, incelik fark edilmediğinde e, burada ne oluyor vicdan ile şeyin e, yani bildiğimiz o rasyonel e, aklın ve e, dini ilimlerle pozitif bilimlerin e, eşitlendiği bir şey e, düzlemden. E, yani söz ediyoruz. Peki bir de aradaki sembolik e, nüansı gözeterek aynı metni okuyoruz. Vicdanın ziyası, ulumu diniyedir, ziya doğrudan kaynaktan gelen şey. Aklın nuru, fünunu medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikatte cenni eder. Aradaki farkı fark ettiğimizde de yani burada da eşitlerin beraberliğinden söz edilmediğini. Yani vahyin merkezde olduğu dolayısıyla doğrudan ışığını vahiden alan e, bir şey, ilimlerin disiplinlerin merkezde olduğu bir şey e, beraberlikten ve bir anlama yolculuğundan e, söz edildiğini görüyoruz. Hani bilmem ifade edebildiğim aradaki şey farkı daha da uzatmak istemiyorum. E, ama erhalde yeterli olur diye düşünüyorum bu kadarı hani eğer varsa bir şey daha da fazlasını şey e, söyleriz de şunun için parantez olarak şunu da söyleyeyim bugün bunları çok rahat şey konuşuyoruz da e, mesela 80'lerin sonunda yani bunları konuşmak şey e, yani bu kadar <gülüyor> rahat değildi misal olarak söyleyeyim çünkü bir tarafta işte bu sözün vicdan, pardon ziya ve nurun eşit şekilde anlaşıldığı ve ona göre bir şey sunum biçiminin Risale-i Nur adına üretildiği, hatta işte ilim teknik serisi vesaire gibi onlarca eserin bu şekilde yazıldığı, şey yayıldığı bir zemin söz konusuydu. Yani buna karşılık daha böyle batıdaki bilim eleştirileri, bilim felsefesi felsef üzerine Çalışmalardan beslenen, dolayısıyla bilimle e, dini, e, yani eşit e, aydınlanma kaynakları olarak şey, gören yaklaşımın e, özellikle itikadi anlamdan taşıdığı sorunlar üzerine, keza felsefe entelektüel anlamda taşıdığı sorunlar üzerine e, ciddi bir şey. E, e, Okuma, yazma da Müslüman entelektüeller diyeceğimiz e, e, çevre içerisinde e, ciddi şekilde söz konuşuyordu. Şimdi birisi Bedú zamanı bu ifadesini daha böyle e, hani modernist bir şey kalıpta bilim din eşitliği düzleminde e, şey anlıyor. E, bunun üzerine başka birileri de hani zaman işte böyle bilimlediğin, dini ilimler veya işte modernler bunlar eşit düzlemde e, gören, o yüzden yani modern yaşadığı dönemin şey, e, akımlarına, eğilimine şey, e, mahkum, rasyonalist bir şey, e, sentezci filan vesaire diye başka birileri tarafından şey küçümseniyor. Yani böyle bir misal şey, e, söz konusu Peki son tahlilde, ee, hangisi doğru anlıyor? İkisi de yanlış anlıyor. Veya ikisi de eksik anlıyor. Yani, yani ikisi de e, niye ikisi de yanlış anlıyor? Çünkü ikisi de e, o ifadedeki sembolizmi çözememiş durumda. Yani zaman adına konuşan da çözememiş e, durumda. E, onun yönetici getirdiği yorum üzerinden medüzamını eleştire getiren de çözülmüş durumda. Neyse, hani daha ötesine girmeyeceğim. Eee yani, şundan dolayı girmeyeceğim. Zamanda biz hani bu iki yaklaşımın da hani sorunları üzerine hani şey konuşup yazabildiğimiz için farklı şeyler yaşıyorsunuz. Yani o ki onu Tehlikeli denemeler bir kitabımızın ismi Risale üzerine ki bilime nasıl bakmalı e, konulu bir makale de var içinde. Onun ismi Tehlikeli Denemeler. Oradın onun girişinde de söylüyorduk yani hakikaten e, yani Risale i Nur e, adına yani e, özgün bir şey e, yani düşünme faaliyeti tehlikeli bir e, denemedir e, çünkü bunu yerleşik e, algı anlayış kalıbı içerisinde mesleği çözdüğünü düşünenler bir kere tehlike olarak görecektir ve kendi anlayışlarını merkeze aldıkları için reddedecekler hem de işte risale i Nur adına reddedecekler birileri de şey risale i Nur'un ne söylediğini onlar üzerinden şey yani anladığı için onlar da şey reddedecekler yani ne şey ne İsa'ya ne Musa'ya diye hani batılda geçen şey biz çok kullanmayı tercih etmeyeceğiniz bir kelime. Hadi biz şey yapalım ille gene bir e, teşbite hata olmaz üzerinde değil. Ne İsa'yı ne Musa'ya denirken inşallah biz şey, Muhammed ve silamın şey e, şefaatine hani e, masar olur diyelim. <gülüyor> o, ne İsa'yı ne Musa'yı ya yaranlamama denilen e, durumda. Yani bunun e, ciddi şeyler olmuştu. Yani Bir kitap, bilimle öteki yüzü diye münahazıran bir e, kitap yazma e, ihtiyacını hissettirecek kadar. Ama bunu o zaman Köprü dergisinde mesela bir şeyimiz olmuştu. E, Ocak 89'du galiba bir e, çalışmamız olmuştu. Yani bu ciddi problemlere konu olmuştur e, bu bakımda. Halbuki sadece şey dediğim gibi Nur ve ziya e, kavramının bu zaman da nasıl bir şey sembolik içerik taşıdığını ve nüans taşıdığını fark etmek bir ve iki bedüz zamanın e, bu sembolizmi de Kur'an'dan şey aldığını Hani e, hani Kur'an'dan e, şey e, mühtebes ve mülhem olduğunu Anlamak meseleyi çok rahat şekilde şey çözebilecek iken e, mesele çok şey e, farklı e, hani gerilimlere problemlere ve gereksiz şey e, hani söz ve şey zaman ve hatta kabiliyet israflarını yol açabiliyor e, veya birileri şey yanlış anlarken e, bu şekilde. Risale-i Nur'u savunma adına aslında Risale-i Nur'u e, ne dediğini e, gerince anlayamamış bir şey tutumak bunun içine kendini kapatırken birileri de yine anlamayarak, bu defa bedu zaman bunu söylüyorsa o zaman çok da e, dikkatle okunmayı hak etmiyor e, diye yine bir şey e, kapanmaya şey yol açıyor. Neticede iki tarafta bu sembolik e, dili çözemediği için, fark edemediği ve çözemediği için e, kendisini e, istifade eden mahrum e, duruma e, şey, düşünüyor. Yani bir örnektir benim için mesela Nur ve Ziya arasındaki e, bu şey e, yakınlığa karşılık. Bu büyük şey sembolik fark ki bu yani bu anlamayla ilgiliydik bu dönüm kendi hayatımızla ilgiliydi muazzam bir şey oluyor yani e, eşit hâldeyse bu defa e, siz de öyle anlıyorsanız o zaman e, herhangi bir şey e, yani kitabı okumakla. Rabbimizin kitabını okumak arasında sizin dünyada çok büyük fark oluşmuyor. Çünkü ikisi de aydınlık sağlıyor. Biri işte ne bileyim hayata topluma dair. Gene işte öbürü öyle filan gibi. Ee, ama bu şekilde anladığınızda doğrudan kaynaktan e, gelen ışığın e, kırılmayla gelen ışığın e, Işığa farkını işte gündüz ile dolunaylı hadi en kuvvetli zamanda dolunaylı hiç problemsiz yansıtıyor diyelim. Bulut vesaire de yok diyelim. Ama dolunaylı bir e, ak, e, gecede şey e, gecenin aydınlığı ve şey e, güneşli bir şey e, günde yani gündüzün aydınlığı arasındaki şey fark, aradaki hani farkın büyüklüğü apaçık karşımıza çıkıyor. Yani başkaça şeyler de var. hani bir dizi örneği var. Yani bunun. Ben genel olarak hep şey, yani Risaleyi anlamadan kelimeleri okurken, yani bu şey, hani sembolik yani boyutu keşfetme. Her kelime de illa bir şey sembolik taraf yüklenmiyor olabilir amına ama var mı yani bunu o anlama yolculuğunda yani bu kelime e, yani bildiğimiz şeyle mi konuş kullanılıyor Hani yerleşik anlam içerisinde mi kullanılıyor yoksa yani bediüzzamanın bu kelime yüklediği özel bir şey var mı e, sembolik e, anlam var mı yani bu sorusunun yani rizalı okumalarında yani sürekli hani zihinde şey saklı tutulması gereken bir soru olduğunu şahsen şey düşünüyorum. Yani her birinde yani illa hani bulmaya çalışmak o ayrı bir sorundur. Onu da ifade edeyim ki bedü zaman yine bunu muhakematta ifade eder. Hani iki şey kırı şeydir? Hani zahiriyun ve batiniyun. Değil mi? zahiriler hiç o mecazı e, ortadan kaldıran e, sembolik şey ortadan kaldıran neyse o diye anlıyor. ki yani bunun geldiği nokta mesela veha zihniyetin örneğinde olduğu gibi haşa antropomorfik böyle bir şey ulûhiyet anlayışıdır. İşte Allah şey arşa istiva etti ve yani kürsüye şey e, işte oturdu haşa. Hani zahiri anlamıyla. Fakat onlar böyle anlıyorlar. Evet neticede evet, Allah haşa şey böyle insan gibi ona bir şey suret verip bir kürsi ve kürsiye şey, yani neyse o. Yani zahirilik bu şekilde son talide e, şey, uluhiyetin mutlaklığını e, şey, kavrayamayan dar ve sığ bir şey. E, problemli bir şey. itikada hani sevk ettiği gibi e, yani her şeyi muhakkak şey, sembole indirgemek. Yani onun e, yani bir kelimenin bazen de neyse o. E, ilk anda hani e, zahiren e, ne söylüyorsa hani o olabildiğini e, göz ardı ettiğimizde, her şeyi sembolü yüklediğimizde de o zaman şey yani batın ilerinin problemiyle karşılıyor. O nedir işte. Şimdi namaz, salat, şimdi salat oradaki şey. Bu e, şey ne olabilir? Hani salat aslında şu şu şey ee, olabilir mi işte? Oruç, şinsav, hani bu yememek mi filan? Yoksa filan diye her şeyi yani ibadetleri buharlaştıran e, bir şeye savrulmak pekala mümkün ki yani bunun e, örnekleri keza olabilmiş. Yani gelirsek yani Risale'de de elbette bazı şeyler hepimiz normal gündelik hayatta ne ne anlamda kullanıyorsak Bedüzanda pek hala o anlamda kullanıyor olabilir bir kelimeyi ee, normal zaten ilk etapta anlama yolculuğumuz bu şekilde ilerliyor ama bunu yaparken bizim diğer taraftan yani kendimize bu soruyu sormamız gerekiyor yani burada bildiğimiz o düz e, kelimenin taşıdığı düz anlamdan öte Bedüz zamanın e, o kelimeye yüklediği ekstra bir şey sembolik e, anlam e, var mı diye şimdi mesela bir e, örneğin yaniki 17. lemadan hani zühre e, risalesinde diğer ismiyle e, olduğunu şey e, görebiliyoruz mesela burada bedu zaman e, 3. remizde en son şeyde 14. notada 3. remizde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 ama dönüp bakarsak, yani burada e, mesela bir zerrecik, bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşmek ve koca dünyayı kalp, e, koca dünyaya yerleşemeyen kim bunu koca dünyaya yerleşemeyen nedir? İnsan hani yani dünya insanı doyurmuyor. Bu da hani. E, hep olumsuzluk olarak yani insanın gözü doymaz filan gibi olumsuzluk olarak kullanıyor. Bedü zaman da bunun olumlu bir durum olarak da kullandığını görüyoruz. 23. söze gelelim veya 10. söze, babı insaniyete gelelim. Bunun neyin delili olarak kullanıyor Bedü zaman? İnsan ebed için yaratılmıştır. Yani insan hani sonsuzluk için yaratıldığı için bu dünya bütün büyüklüğüyle birlikle ne kadar büyük olursa olsun Sonlu olduğu için insan şey, doyamaz. Yani insanın şu dünyada doyamaması, şu dünyaya doyamaması ahiretin delili ve insanın ebedi bir hayat için ve ebedi bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına şahitlik için yaratıldığının delili olarak kullanılıyor. Evet, koca dünya yerleşemeyen kalp ve fikrin dedi o zerrecikte yerleşir ki yapma böyle hani e, dikkatle bas, Hazret dikkatle bas, batmaktan kork dedi. Şimdi bunu okuyoruz. Bir zerrecik, hani hatta diyebiliriz ki söze ses, e, söze şey kazandırmak için kullandığı Bir zerrecik, bir iş, bir hatıra, bir dakika. Ama burada mesela şu ifadeler sembolik bir boyut taşıyor. Bir zerrecik derken madde, maddenin en küçük birim değil mi? Yani burada maddi bir şey. E, meselede odaklanmak kastediliyor. İş dedi. Bu da fiil düzleminde bir şey. Yani zerre ile iş arasındaki fark. Yani zerre eser düzlemindeki şey değil mi? En e, küçük şey birimi ifade ediyor. Hani iş dediğimizde o da fiil e, düzlemindeki şey. E, en küçük birimi ifade ediyor. Bir hatıra bir dakika dedi. Hatıra Düne dair. Yaşanmış, geçmiş bir şey. Ee, bir dakika ise bugüne ve yarına bakıyor diyelim. Yani gelirsek, hani şu, düşünelim mesela, bence burada şey var, yani şu dört şey, kelimeyi içerdikleri sembolizm içerisinde bakarsak, burada insanların şey e, psikiyatristlere e, gidip, e, işte, Düğüm çözülecek ya yani böyle e, psikanaliz yapılacak. Yani bir anlat hani inelim filan hani diye bir şey çocukluk vesaire aile ortamı, anne, baba, ha işte ne oldu, ha, bir gün ha şöyle ha tamam onu bir not ediyoruz bak filan dedim ne oldu bir hatıra üzerinden gelip şey belki e, hani seanslar süren bir şey üzerinden o hatıra üzerine tekrar hani bir şey çözümleme işte bak o olayı şöyle de bakabilirdin şöyle olamaz mı vesaire derken demek şey düğüm çözülüyor sonra yani neticeden hani şunu görüyor muyuz? bir hatıra yani düne dair e, çözülmemiş e, şey hani karanlıkta kalmış veya hani tabir yerineyse enfekte olmuş hani bir nokta bir an bir kare yani e, bir anstantane Görüyoruz ki bir insanın şey hani sonraki bütün hayatını şey yapmış hani boğumuş mahvetmiş görüyor muyuz bunun örneğini e, veya şey bir e, mesele odaklamış o işte şey olacak hani o meselede muhakkak şey hani yani yüzde yüz yani başarı ulaşacak bütün şeyini hayatını şey on üzerine e, değil mi yığmış ve e, yani. Mahvetmiş insanlar görebiliyoruz. Yani neticede ahireti taşıyamayacağı şey bir e, boş bir şey, e, değil mi anlam? Hani aslında ona göre şey, hayatın anlamı ama dönüp baktığında içi tamamen şey boş, İpeksiz bir koz'a içerisine e, kendini hapsetmiş insanlar görüyoruz. Veya ya e, yani bugün de ve yarında şey, e, şey yaşayacağı bir mesela bir dakika içine girip yerleşiyoruz. Ne bileyim işte şey. Ee, birine aşık olmuş diyelim. Yani onun şey e, gülümsemesini yani bir anlık gülümsemesini görebilmek için şey bütün şey hayatını şey e, baştan sona yeniden şey kurulayan insanlar görebiliyoruz. Bir dakikada şey e, mahvolmuş yani bir dakikaya hapsolmuş bir şey hayat 60 senelik bir hayat misal çıkabiliyor karşımıza. Veya vaktiyle birisi onu ezmiş işte e, onu ezeceği şey e, dakikanın şey hani e, hayaliyle bütün hayatının kurgusunu şey değil mi? baştan sonra yeniden hani biçimlendirebilmiş insanlar görebiliyoruz. Yani bu anlamda baktığımızda bir örnek olarak hani bir zerrecik, bir iş, bir hatıra, bir dakika derken Burada da zerreye, işe, hatıraya ve dakikaya e, bir şey, e, sembolik bir e, şey e, dahil edildiğini e, görebiliyoruz. Tekrar ifade edelim. Bakın zerre ve e, zerre e, maddi düzlemde, eser düzleminde hani bir şey, eser fiil e, esma sıfat sıralaması açısından bakarsak, iş fiil düzleminde hatıra ve dakika ise zaman düzleminde Hani ilk ikisi o anlamda bakarsak hadi diyelim ki zerre ve iş mekan düzleminde hatıra ve şey dakika zaman düzleminde bizim şey e, içine düşebileceğimiz kara delikleri tarif ediyor Yani bu anlamda baktığımızda Hani o onların hani zerre iş e, kicik eklenmesi önemsizliğini Hani orada kilitlenmenin maddede kitlitlenmenin daha da kuvvetli şekilde hissedirmek için zerre iş e, hatıra, dakika e, kelimelerinin hani laf olsun diye hani hani seçilmediğini hani Bedü zamanın e, hani zihninde onların bir şeye e, zaman mekan hani insanın şey kilitlendiği e, noktalarda birer böyle şey köşe e, taşına e, birer köşe taşı olduğunu birer köşeye oturduğunu şey anlayabiliyoruz. Ve en sonunda söylediği e, mademiyledir Hazret biraz daha o açılacak yani. Hazret dikkatle bas batmaktan kork. Bir lokma bir kelime bir tane bir lem'a bir işaret bir öpmekte batma. Tahsin herhalde aklına bir şey e, geldi. Bizim vaktiyle bir yazıdaki bir ifade vardı onun mu geldi? bir öpmekte batma. Mesela vadideki zambak. Değil mi? Mm vadideki zambak mesela romanı bir öpmekte şey nasıl batar bir insan? Bütün hayatı yani bir öpmenin hayali veya hatırasıyla nasıl şey e, alt üst olur? Değil mi? Onun e, hikayesi olarak okuyabiliriz. Doğru mu? Yani bir e, örnek. Yani burada da mesela gene bir lokma. Lokma neye tekabül ediyor? Bir şey var. Bıdık veya şey hani e, damağa ve şey evet, mideye e, şey. Mi? şey kelime şey söz ve şey düşünce bayağı, özellikle şey, söz diyelim. Yani lokma, şey, damak ve şey ee, yani mide açısıyla yaşadığımız imtihan, değil mi? Onun sembolü, kelime, e, söz şey ve iletişim anlamında yine yaşadığımız bir şey. Ee, yani şöyle bir örnek vereyim, yani ne bileyim, baksak hani işte bir kelime de şey artı veya eksi, Bir kelime de bu olmuş, insanlar görebiliriz, değil mi? Bana onu nasıl dersin? Ben onu diyebileceğin adam mıyım falan diye bir kelime üzerine mesela değil mi? Şey, e, birbirinden şey yani kopmuş veya hatta hayata bir kelime yüzünden hayata şey küsmüş insanları görmemiz mümkün veya bir kelime yüzünden kendisini e, Ali Hulaala zanneden hani insanları görmemiz gene mümkün yani e, kelime ama genel anlamda şey yani e, yani söz yle yaşanan imtihanın lokma lezzet özellikle de şey e, dama ve mideye bakan e, lezzetle hazla insanın imtihanını sembolize ediyor kelime e, işte, e, sözle e, insanın şey imtahını ifade ediyor dane bir defa Kelimenin sözelliğine karşı danede sayısallık giriyor. Şeye. Onun şu kadar var, benim bu kadar. Tamam. Misal. Hani veya onların şöyle daha fazla olması lazım. Biraz daha, biraz daha. Hani baksak şey. Yani kişilerin hani yani şöyle bir örnekle bunu şey yapalım. Dani hani o sayısallık üzerinden. Hans Menken'in galiba bir sözüydü. Diyor ki mutluluk Diyor, bacanağından bir dolar daha yüksek maaş alabilmektir. <gülüyor> yani bir insan psikolojisinin evet şeyi. <gülüyor> çok iyi bir özeti değil mi? <gülüyor> Bacanak takıntısı. <vardır. gülüyor> yani orta o sözün birçok şey çok derin şeyler var. Kardeşler hani yarışıyor, birbirler filan onun üzerinden işte bacanaklar yarışıyor vesaire. Ama neticede insanlar bak, yani ee, ne yaptığı, ne ettiği, hani hayatı nasıl yaşadığı, hani ne ile anlamlandırdı, değil mi şeyiz? En kolay e, değerlendirme şey kendici şey sayılar Sayısal olarak şey. Hani sen ne kadar kazanıyorsun, ben ne kadar şey kazanıyorum ki bunun üzerine akadem mutluluk araştırmaları Hani yapılmış durumda. Yani mesela şöyle bir araştırma. E, Şimdi iki grup oluşturuyor tabi elektrotlarla filan işte onların o, o şey beyne giden e, sinyalleri filan ölçecek şekilde. E, şimdi bir soru soruyorlar birinci denek grubuna. E, soruyu birbirleri ama ses olarak şeyi duymuyorlar onlar e, galiba soruyu duymuyorlar veya cevabı duymuyorlar. Bildiğim kadarı fakat ödülü duyuyorlar öyle bir şey. Ee, sadece biliyorlar ki doğru cevabı verdi. Hani mesela birinci grup bu dinliyor. ikinci grup şeyini doğru cevap verip ödül aldı. Şimdi e, soru sorulmuş. İşte e, doğru cevap veriyorlar. Şimdi ki, evet tebrikler işte 10 dolar kazandınız. Ondan sonra o soruyu duymamış olan ikinci gruba e, soru soruluyor. Şimdi 10 dolar kazandık diye birden şey oluyorlar mutlu oluyorlar. Ondan sonra ikinci gruba onlar soruyu duymamıştı aynı soru soruluyor Onlar da doğru cevap veriyorlar diyorlar ki birinci grupta duyacağı şekilde tebrikler 15 dolar kazandınız. Birden şey birinci grup şey çöküyor Yani ne oldu şey Hani doğru cevabı vermenin ve ödül kazanmanın sevincini yaşayacağı yerde işte bir tane onu şey alıp ama onlara şey hani daha fazla şey dane verildi diye bütün şeyi tersine çevirebiliyor. Hani bak burada hani dane de sayısal anlamda insanın hani şu dünyada yaşadığı şey imtihanın bir şeyi burada lem'a ve işarette ise ben şöyle düşünüyorum şahsen yani böyle olmayabilir ama anlamaya çalışıyorum yani lem'a daha böyle şey ee, yani duygusal ve şey hmm, böyle hmm, şey maneviyatla ilgili bir şey ama e, maneviyat ikisi de öbürü de maneviyat hani daha şey duygusal ve kalbi e, şey e, yolculuk ve müktesibatla ilgili bu noktadaki bir çaba ve arayışla ilgili işaret ise e, yani şey, akli ve şey, tefekkürü bir şeyle ilgili diye düşünüyorum. Yani bilmem ifade edebildim mi bunu? Yani orada hani lem'a e, ve işaret yine hani bir lem'a diyelim, hadi bir de işi biraz daha süslendirelim kelimeyi, bir de işaret koyalım oraya. E, dan öte orada yine bir şey var. E, taşıdığı bir şey, e, sembol var. Ve şey, bir öpmekte. işte az önce Anlattık. Ölen nedir? Bir şey. Yanılmıyorsam el öpmek dedim mi? Elini öptürme meselesi miydi? Evet. Abi. Neydi? Yani orada hani bir... Tokalaşma mı? tokalaşma Öyle o kadar bir şey. Yani. Ama oradan hani ona yüklenen şeyler. Değil mi? Yani muhatap onu bir şey belki... E, diyelim ki bir e, şey. Yani saygı veya bir nezaket şeyi olarak hani sergilerken öbürü işte oradan işte demek beni seviyor şu filan filan filan vesaire buna göre şey hani e, kendi hayatı ve şey başka hayatları şey darmadan edebiliyor bir öpme üzerinden e, diyelim çok iyi bir romandır bütün şeyleri Hmm. ...bizim evli. Tamam ediyor yani. yani evet. hmm. Bir eldiven onları birbirine bağlayan bir usta halinde Aslında hmm. çok vicdan hmm. sıkıp, azaplarla yaşadıkları halde... E, ...o çözülüsünü bir... ...birlikledik ve en hmm. sonradan, bir ...intihar ettiği gibi bir şey yani. Hmm. Evet. Yani hmm. birisi hmm. Evet. Yani bunun gibi yani mesela burada bir örnek olarak Hani bunu görebiliriz Dediğim gibi yani normal okuyabiliriz hani sadece evet e, gene yani buradaki şeyi sembolik e, yani, anlatım yani buradaki bu kelimelerin her birine yüklenen o şey hani derin sembolik bir şey e, anlam ve bu anlamda da birbiriyle bir ayrıştırma e, ee, var mıdır diye sorduğumuzda yani şu metin e, yani bir şey yani hayata dair ve insanların farklı farklı durum insanlar yani e, nasıl şey hayatlarını e, hangi kara deliklerde şey e, boğabildiklerine e, mahvedebildiklerine e, dair ve dolayısıyla Buna da dikkat et, buna da buna da buna da diye bize şey özel sınanma şey zeminlerine dair şu hayatın içerisinde diye muazzam bir şey sunuyor bu metin. Yani böyle okumadığımızda hani şey zarar eder miyiz? Hani kardan zarar ederiz. Yani böyle okumadığımızda da bir şeyler anlarız. Yani anlatabilir mu? gene de bir istifademiz olur. Hani istifadesiz kalırız demiyorum. Bazı yerlerde istifadesiz de kalırız. Yani Ziya Nur ayrımdaki ve hatta şey, yanlış anlamalara da gidebiliriz. Burada belki yanlış anlamaya gitmeyiz ama şey, yani bu kelimeleri sembollik boyutlarıyla kavramak ile kavramak arasında ise dediğim gibi. Fakat şey muazzam bir istifade farkı var. Buyurun Elif Kardeşim. Ya bu bunu yaparken aşırıya kaçabilirsiniz dedim ya. Abi. Evet. Nasıl, yani onu nasıl anlayacağız? Çünkü mesela sen Nur'la Ziya'nın farklı Hı. olduğunu düşündüğünde de birileri sana dedi ki ya abartma evet. yani. E, tabii diyorum. Mesela bir radyo programında misal, yani bunu keşif, onun manayı keşfetmemizden diyeyim ki belki on sene sonra. Mesela bir radyo programında öyle şey yapılmıştım. Ee, bir program, ben bunu anlattım ve bunun şey, ee, yani risalenin e, şey yani bütününü anlama noktasında e, şey getirdiği imkanları anlatım Evet biri demiş ya bir şey iki, ne bileyim nur ve bir ziyaret, biri güneşten gelen bir bir ayın ışığı falan. Ya bir koca program bir incir çekidiğini boğdunuz falan diyebiliyor birisi. Buyurun desin. Evet. Demiyorum. O, evet. Kelimelerin arasındaki Hı -hı. Bayad, nerede sen, sen, tamam. Evet. Evet. Hı -hı. Yani şöyle diyeyim, e, orada şu, bence e, doğrusu şu, hani böyle bir aşırıya gidebiliriz, buradan böyle bir her şeye bir özel sembolik anlam yükleyen, hani e, ve hakikatin dengesini bu defa batını e, bir şey e, yani vurguyla kaybeden hatta e, daha iyi anlayacağım diye hakikati buharlaştıran e, bir noktaya savrulabiliriz diye bir e, ihtimale açık olalım, böyle bir endişemiz de olsun. Anlatabildim mi? Böyle bir endişemiz olsun fakat böyle bir endişe yani bu şey bir sembolik tarafı var mı, varsa nedir şeklinde bir e, soruyu yok etmesin. Yani bilmem ifade edebildim mi? Yani bu olduğunda yani o zaman e, yani biz yani, yani bu yani şunu değişik zamanlar ifade ediyoruz. Yani bir kere yani kesinlikle yani bu hani önemli bir nokta. Yani ne kadar çok sorumuz varsa biz o kadar şey yani imkana sahibiz demektir. Yani, yani bazen hani okurken şey diyelim ki anlamadık sorularımız çoğaldı. Diyorum bu bir kazançtır. Hani anlamadım. Ben istifade edemedim değil ama da istifade için bir şey açıldı bize bir menfez açıldı Hani bedu zamanının kendisinin eski sayidin yeni sayıda yani geçiş yolculuğunda önemli basamaklardan birini oluşturan sünuhatta hani şu ifadeyi kullanması o vecizeler birbir ardınca vecizeler görüyoruz kısa kısa Onlardan hani birinin merak ilmin hocasıdır olmasın, boşuna değil. Yani soru şeydir. Merak hani ifadesidir, değil mi? Arayışın ve anlama çabasının ifadesidir. O yüzden en yani sorudan şey korkmamak lazım. Aşırıya kaçabiliriz, mümkün. Abartabiliriz, mümkün. Ama şey, aşırıya kaçabiliriz ve abart diye sormadığımızda yani bunun karşılığı anlamamak oluyor. Bazen. Bazen yanlış anlamak oluyor. Veya bazen hani sözün e, söylediğinden çok daha dar bir şeyde e, seviyede çok daha sığ bir e, düzeyde anlaşılması e, olabiliyor. Her halükarda yani büyük kayıp. E, ben hani o yüzden yani sor maktan korkmamak e, cesarete sahip olmak e, lazım diye düşünüyorum. E, ötesinde de hep yani vurguladığımız bir şey var yani kendimizi ümmet aynasında şey seyrederiz Hakikaten bir şey varsa e, yani bir aşire kaçma, bir e, abartma durumu varsa zaten e, yani hayat e, ve sayet hani mümin kardeşlerimizde olan şey. Ee, hukukumuz, muarifemiz zaten orada hani e, yani haddi aşan bir şeyler olduğunu bize hissettirir. Ama bence hani e, fakat şey, o, o en, yani o endişe güzel bir endişe e, fakat e, şey sormaya ve aramaya mani olmamak şartıyla yani, evet. orada da gene şunu ifade edeyim Pascal'ın hani bir paradoksu var o bana çok anlamlı gelir. Yani diyor ki korkuyorsan korkma, korkmuyorsan kork. Yani, yani bir yandan hani böyle bir endişeye sahip e, olmak, böyle bir endişe varsa tamam, o halde yola devam edebiliriz. Yani niye? Çünkü bir yandan e, daha derinlemesine anlama çabamız devam ederken, öbür taraftan e, işte bize şey yani uyarı mekanizması çalışıyor demek. Estağfurullah. Yani, yani bunun gibi veya başka bir şey e, gene okuyalım. Vakit nasıl bu arada? Çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyorum. E, 15 dakika yetmeyebilir ama yine okuyalım. Eğer hani e, burada kalalım da diyebiliriz. Yoksa e, belki bitirebiliriz de. Veya bir sonrakinde devam ediyoruz bu örneğe. Şimdi yine harikulade e, bir şey, e, hani sembolizm içeren bir şey. E, i̇smi Hay-i e, lemalardan, e, Esma-i Risalesi'nde ki e, 10. Söz'e, Haşir Risalesi'ne de zeyl olarak alınmış. Ben oradan okuyorum şimdi, zeylin ikinci parçası diye. Şimdi diyor ki, nokta nokta.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 Ki bu veüz zamanın özellikle 29 sözde e, önümüze sunduğu Kadim hikmetin zaten hep irdeliğe geldiği mana varlık mertebelir işte en şey o cansızların hani minerallerin elementlerin Hani e, şeyi e, varlık düzlemi orada nedir bitkiler Hani hayat sahibi bitkilerde hayat sonra hayvanlar ruh devre giriyor ve sonra şey... E, insanda şey şuur devreye giriyor yani e, vücut, hayat, e, ruh ve şuur diye, değil mi? E, varlık mertebelerinin böyle e, sıralandığını görüyoruz. Bundan hareketle ve düz zaman bize bir şey okuma sunuyor. Nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş. Hayatın bir hülasasıdır ve akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş. Şuurun bir hülasasıdır. Burada böyle bir şey yaptı. Yani kainat, kainatın diyor şeyi süsseniz e, onun şey, e, o e, öz olarak elinize ne kalır? Hayat kalır. Şimdi ikinci bir şey, süzme ameliyesi gerçekleştiriyorsunuz. Hayatı süsseniz diyor, öz olarak elinizde ne kalır? His ve şuur kalır. Onu süsseniz diyor, ne kalır elinizde? Akıl kalır. Böyle bir şey var. Burada da. Yani vücut, hayat, onu şeye getirdi, vücut, hayat, şuur, akıl diye. Ruhu da dahil edecek. Ve ruh dahi, hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Yani şey olarak düşünürsek, süzüldü, kainat, hayat, his ve şuur, akıl, deyin ki burada da ruh bütün bu varoluşun şeyi, ee, özü sabit hani sabitesi olarak da duruyor halis ve safi cevheri olarak şimdi e, gelecek oradan ve düz zaman bu sembolizmden e, efendimiz aleyhisselat Vesselam ve şey e, Kur'an'a tekrar okuyalım nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hülasasıdır. Ve akıldaki şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hülastasıdır ki bunun başka yerlerde diyelim Risale'de karşımıza çıkacak kainat hayat neticesinin meyvesini veriyor, hayat insan meyvesini veriyor yani insan da değil mi marifetullah meyvesini veriyor diye değil mi? o sıralamada buradaki şeye denk düşüyor işte. Ee, Öyle de, kezar ruhu koydu, öyle de dedi. Şimdi bütün bu şeyden geldi. Nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır ve şuur ve isteği hayattan süzülmüş hayatın bir hülasasıdır. Ve akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hülasasıdır. Ve ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstekil zatıdır. Öyle de maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye dahi, Hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hülasatül hülasadır. Efendimiz Ali ve silanın hayatı da diyor maddi ve manevi hayat Muhammediye şu kainatın hayatından hayat ve hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hülasatül hülasadır. Risalet-i Muhammed ailesinat vesselam o ne olabilir bu duruma göre? odahi şimdi hayattan e, şuur değil mi kainattan hayat hayattan e, şuur şuurdan akıl değil mi? süzülüyordu ve ruh. Burada burada e, kainattan ve ruhu kainattan hayat Muhammediye süzülüyor. E, bir o kainatın diyor şeyidir. Evet, e, hayat, kainatın ve risalet-i ise Aleyhissinat ve selam dahi kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır. Belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammedi Aleyhissinat ve selam dahi asarının şiadetiyle hayat-ı kainatın hayatıdır. Ve risale Muhammed'i aleyhissalatü vesselam şuuru kainatın şuurudur ve nurudur. Ve vahyi Kur'an dahi bir de o geldi. Ve vahyi Kur'an dahi hayatlar hakaykının şehadetiyle hayatı kainatın ruhudur ve şuuru kainatın aklıdır. karıştı mı? <gülüyor> evet, evet, evet. Eğer kainattan risalet-i Muhammedinin ve selam nuru çıksa, gitse, kainat vefat edecek. Niye? Çünkü risalet-i Muhammedi neydi? Ee, hayat Muhammediye şeyin, e, kainatın hayatı, eee i Muhammed ise ruhu. Pardon şey, e, şuur ve nuru. Evet. Dolayısıyla kainattan risalet Muhammed'in aleyhisselam İslam nuru çıksa diyor gitse kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse. Evet. Değil mi? Eee şuuru kainatın aklı ve hayat kainatın ruhu gitmiş olacak. Eğer Kur'an gitse kainat divane olacak ve kürey arz kafasını aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyamet bir kıyameti koparacak. Size çok o, <gülüyor> yani bunu belki bir sonrasında deriz Yani Elif kardeş dedi e, şey, karıştı şeyler diye. Çünkü birden fazla şey, e, bir kere burada eşleştirme görüyoruz. Hani en az üç katmanlı bir şey e, anlatım bir şey var gibi. burada. Evet. Aynen e, reşe meselesinde hani olduğu gibi. Yani İççe giriyor. Bak burada işte hayat, vücut, değil mi ruh, şuur, akıl, değil mi ruh? Yani bütün bu şey kelimeler. Yani ve diğer taraftan daha da şey yaparsak hayatı kainat, değil mi şuuru kainat, değil mi ruhu kainat gibi kelimeler. Yine bir eşleştirme, diğer taraftan Hayat-ı Muhammediye, Risalet-i Muhammediye ve Vahiy i Kur'an. Değil mi? Hepsi teke tek aldığımızda kendi içinde bir şey, anlam, müstakilen birer anlam taşıyan kelimeler. Değil mi? Hayat-ı Muhammediye nedir? Dese ki herkesin söyleyeceği bir şey var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır. Yani Risalet-i Muhammediye nedir? Onun şey peygamberliğidir değil mi bunu bu hale söyleyeceğiz ama yani burada ise yani bütün bu kelimelerden şey Hani kompoze edilmiş yani iç içe şey örülüüm bir şey anlam katmanı bizi karşıladı ne sebeple ve nasıl karşıladı Yani bu kelimelerin her birine hani bildiğimiz anlamlarından öte yani birbiriyle ilişkili birer şey, sembolik şey, ee, anlam yüklenerek ve aralarında hem bir şey, e, ilişki hem de bir şey, yera, hem de bir hiyerarşi şey ee, bu sembolik anlatım içerisinde e, önümüze konularak. Hani e, en tepede hani Vahy-i Kur'an'ın merkeziliği ve şey. E, bütün var oluşun şey e, özünün esasının hani son tahlilde şey hani vahiy Kur'an'a hani şey e, hani bakışı ki Rahman suresinin öğrettiği bir şey e, bu bize değil mi er Rahman Allameh Kur'an değil, değil mi yani o sonra bütün nimetleri sayacak da Cenabak değil mi orada e, 31 defa yani değil mi şey yani nasıl Rabbinizin nimetlerini yalanlarsınız diye işte orada yine ayrı ayrı düzlemlerde. Fakat bütün o nimetlerin varoluşun içerisindeki bütün o o nimetlerin merkezinde Rahmaniyet'in yani merkezi cilvesi nerede şey değil mi? Kur'an. Yani bir anlamda şey o Rahman Suresi'nden aldığı ders ile bedu zamanın yani burada yani vahiy Kur'anın merkeziliğinde e, bir şey e, kainat e, okuması e, önümüze şey sunduğunu şey görüyoruz e, bugün isterseniz şey yapmayalım hani irdelemeyelim ama yani bunun üzerine biraz da o e, iç içelikler nasıl şey var hani e, onunla da bilin belki hatta mümkünse bir şey e, Tasim burada tahta var değil mi normalde? Tam hafta haftaya olmayacağız yani bir sonraki hafta inşallah tahtada da belki onları e, şey e, yazarak ve e, oklarla ilişkilerini belki ve kümelerini de hani çalışarak inşallah şey yapalım. Yani, yani ama şunu hani söyleyebilir durumdayız herhalde. Burada bir dediğim gibi bildiğimiz kelimeler ve e, birbirleri ilişkili şekilde. E, sembolik bir şey ve de hiyerarşik bir şey ee, anlam yani yüklenerek yani, e, şu kısacık bir şey paragraf içerisinde yani bize o kadar çok şey söyleniyor ki yani bunun açılımını yazsak herhalde burada söylenenlerin belki bizim şey 10 sayfalık bir e, şey e, Hani makale e, şey yapmamız e, ortaya koymamız şey gerekir yani bunun gibi yani burayı düz okuduğumuzda gene bir şey olur demek ki şey Efendimiz Aleyhisselat ve Selam'ın e, hayatı risaleti ve de ona gelen vahiy e, şey e, kainatın olması olmazıdır yani bu dünyanın hani varoluşu ona dayandığı gibi varlığının devam etmesi de şey ona dayanıyor o yüzden Kur'ansız ve e, peygambersiz bir e, hayatın şey e, akşına kapılmamak lazım vesaire diye. Yani ilk elde hani bu dersi nasıl Ot gibi yaşıyor olacağız? Ha yani bu dersi şey alabiliriz veya benim kıyametim kopmuş olacak hani en azından böyle olursa diye. Yani bu e, istifadesiz bir şey midir? Değil. Hani ilk okuyuşta hani bu dersi alıyoruz. Amen yani bu da bir şey ders. Ama bu, e, bunun söylediği gibi bunun üstünde daha şey eee bir dizi şey var, ee, anlam e, katmanı var, bir anlam binası var, birbiriyle iç içe girmiş şekilde ama o, o anlam şey katmanlarını çözüp o anlam binasını e, bütünü içerisinde e, kavramamızın yolu bu sembolleri ve sembollerin şey, yani birbiriyle olan şey, e, ilişkilerini e, yerli yerine şey, e, oturtabilmekten şey geçiyor yani bunun gibi birçok şey yani risalede yani çıkıyor karşımıza ee, inşallah bugün yorulduk Hani daha şey yapmayayım. Ee, bunu konuşuruz başka gene örnekler var Hani onlar üzerine konuşuruz yani en az bir programda devam edelim o zaman şey bu sembolik e, dil e, üzerine ee, uyran ben yani yöntem üzerinden bir şey soracağım. Buyur abi. Hı -hı. Şimdi burada karışık bir ifade var. Yılda yani bince belli. Evet. Yani burayı okurken evet. bunun bir şey var da O e, aklınız yası. Evet. Meselesini mesela sizin Oradaki anlattığınız Oradaki akıl gibi, buradaki akıl mı? Yok yok. Sizin evet. anlattığınız şey. Değil. Evet. Orayı evet. düz okuyup biz anlatmazlar evet. bizi. Oraya biz o gibi geçerlik anlamında bir. Evet. Şimdi e, risale çok kapsamlı yani her Hı -hı. bir şeyi böyle kelimeyi okurken. Bir bunun zahiri anlamı nedir, bir de dönüp batili ya da sembolik anlamı var mıdır diye böyle hı. inceleyici bir şekilde mi, yani yöntem olarak mı önerirsiniz? Çünkü her şey bu kadar hı. sembolik olduğu gözükmüyor mesela. Evet. Onu hani biraz şey yapınca belki sembolik. Hı. Yani bence en başta bir kere bunun sorusunu sormamız lazım. Anlatabilir mi? Başka bir anlama geliyor mu diye. Evet. Hı hı. Yani bunun hani sorusunu şey sormamız lazım. Gelmeyebilir. Ee, gelmeyebilir ama şey e, geliyor olmasa da şey pekala şey muhtemel yani, e, yani bunun sorusunu e, her de sormamız lazım diye düşünüyorum ki e, hani şimdiden hadi söylemiş olayım e, yani ilerleyen zaman içinde münhasıran belki bir e, böyle beraberliğimizde yani üzerinde durmayı istediğim bir konuydu ben kendi icamını hani şöyle söylüyorum. Hani i Nuru, hani tabir yerindeyse, hani yani şöyle okuyabilmek lazım. Şimdi Bediüzzaman'ın zamanın dedi ki kavram haritası ta işte çocukluğundan hani o kamus okyanusu ezberlemesi, işte bir kelime kaç anlama şey geliyor dan öte bir de bir anlam hangi kelimelerle e ifade edilebiliyor, nüansları nasıl oluşuyor, yani bunun üzerine e hani çalışması işte Kur'anı anlamada işte Kur'an'ın şey e, hani, hani kavram e, zenginliği, kavram derinliği, o kavramların taşıdığı şey, e, hani sembolik anlamlar, işte e, ne, mecaz olarak bizi nereye şey yaptığı, zahiri anlamından öte, e, kaç anlamın onun içerisinde örülü olduğu, yani bütün bunlarla birlikte e, şey düşünüşüne ve şey, e, düşüncesini ifade edişine yansımış bir şey var zihninde. Yani e, dönüp baktığımızda dolayısıyla kelimeleri şey kullanırken e, yani son derece şey hikmetli ve ekonomik davrandığını görüyoruz. Yani bizim sırf e, cümleye akıcılık vermek için bazen hani şey yaparız, e, yanında bir şeyler ekleriz veya rahatlatalım filan vesaire vesaire diye ama beddu zaman ekonomik kullanıyor. Hani böyle e, süs olsun diye kelime kullanmayı sevmeyen biri. Ama buna karşılık işte bir örnekte olduğu gibi bir öpmek, bir dane, bir lokma vesaire vesaire diye de arda bir, bir sürü şey de sıralıyor. Ha yani ve bir sürü yakın anlamda işte e, ne bileyim e, evet yani tesane, taavun, taanuk filan vesaire. Yine aynı şekilde daha önce hani o çalıştığım üzere e, ben hani kendimce şöyle bir şey söylüyorum yani şunu yapabildiğimiz ölçüde sanki o biraz daha bizi kendini ifşa ediyor. Yani Bedüzzaman'ın adeta şeyiz. Eee eee yani risaleyi telif ediyorum. Yani daha doğrusu katip mal zihninde o şey yaptı. için e, metni oluşturuyor ezberinden nakşedip şeyi katibe hani yazdırıyor kendisi e, şey hızlı yazamadığı için. Ben onu şöyle diyorum. Hani kalemi zihninin hızına yetişemediği için, hani yazmak ona zor geliyor. E, katibe yazdırıyor. E, mümkünse diyorum şöyle bir şey, zaman o arada sesli düşünüyor. Yani daha şey oluştururken, metni oluştururken. E, şimdi bir kelimeyi kullandı, kendi bir şey daha kullandı. Yani on, he, bunlardan bu gelir veya kendimizi yazıyoruz ya bazen yok olmadı bu, yani o fazla oldu. Yok o sıralama öyle değil böyle olması lazım filan gibi kendi bir durum yani zaman adeti kelimeleri metni cümleleri şey oluştururken işte bir şey yani anlam bütünlüğü içerisinde işte içerdiği manalar işte bir bir ardınca o dizilişteki ilişkiler filan hani ne kadar Bedu zamanının hani zihninin kıvrımlarında biz şey dolaşabilirsek metni anlama çabasında. Yani o kadar e, sanki ifşa e, ediyor gibime geliyor şey anlamlar kendini bize. Buyurun. Şunla akıl, sen hani bana göre şunla e, akıl, his yani iki farklı alandı ama burada şun ve hisin e, bir özünü olması akıl. Evet. Biraz emrozalttı yani, bir yer. Evet. Yani buradaki akıl tabi şey de var. Hani e, yani mesela akılla ilgili iki şey, e, ayrı şeyle karşılaşıyoruz yani Risale'de. Bir bu, böyle bahis var. Öbür tarafta da e, yine mesela bir sembolik anlatım içerisinde, Lemaat'ta söylediği, diyelim ki, ''Ger Fikreti Beyza'da süveydayı kalp olmazsa, halitayı dimayı ilim ve marifet olmaz, Karşısı akıl olamaz.'' Hani dediği, Nur akıl kalpten gelir e, dediği bahis var. Yani bu, iki, e, bu ikisi aynı akıl mı? veya muhakematta dedi akıl ile nakil tearruz ederse e, akıl asıl e, nakil e, şey olup nakil tevil ondur fakat o akıl akıl olsa gerektirdi dedi bak yani e, ne o benim o akıldan kastettiğim e, şey yani e, e, gündelik e, şeyde yerleşik olan e, akıl e, değil diye. Yani burada bu o, aklı mesela şuuru kainatın aklı derken yani şuradan süzülmüş hani hülasadır derken akıl yani oradaki akıl e, yani bizim bugün şey e, gündelik hayatta kullandığımız şey akıl değil ki işin burasında zaten diğer taraftan yani biz e, yani ciddi bir e, şeyin içerisindeyiz yani e, cid, e, çok önemli nüans içeren e, kelimeleri birbirini yerine kullanıyoruz. Yani problem biraz zor. Dolayısıyla akıl dediğimizde bir şey akıllı, çok akıllı. Yani bu ne anlama geliyor? Mesela şey üzerinden gelelim. Yeni bir başka şey. Mesela aklın üreteceği sonuçlar itibarıyla sıralama şeyini yaptı. Elliot'un yaptı. Yani nerede o hikmet? Hani yerine bilgiyi koyduğumuz nerede o bilgi? Yerine malumatı koyduğumuz, nerede o malumat? Yerine verileri koyduğumuz. Size çok akıllı derken, yani çok iyi veri topluyor, çok iyi malumat sahibi, çok bilgili, çok hikmetli mi diyoruz? Hangisi? anlatabilir mi? Yani kuvve-i akliyenin e, vasat yani kullanımının neticesi olarak Bediüzzan nasıl tarif ediyor? 30. sözde, Eneba'sinde, hani o Enin 3 e, temel kuvveti, yani Kuvve-i Şeheviyye, Akliye'deki sonuçları Kuvve-i şey iffet, Kuvve-i Gadaviyye'de şey, e, şecaat e, ve Kuvve-i Akliye'de hikmet. Yani anlatır miyim? Mesela e, bizim ise gündelik hayatta şey... Kuvve-i dur istikametli kullanımı iffet, Kuvve-i gadabiyenin istikamet kullanımı şecaat, cesaret, o müspet manat, cesaret, şecaat. Kuvveyi i akliyenin ise hikmet. Yani e, mesela buradaki şey, akıl ideal düzlemde nedir? Hikmet üreten. Ee, şey. Ama biz bugün akıl dediğimizde, değil mi? Hikmet üretmeniz mekten kastetmiyoruz yani insanlar akıllı biri deyince çok yani hikmet üretir hikmetle düşünür hikmetle davranır hikmetle hareket eder anlamda kullanmıyor. bilmem ifade edebildim mi yani yani dolayısıyla hani oradaki akıl bizim e, bugün kullandığımız bir akıl değil şöyle bir başka şeyle geleyim yani dediğim gibi zihin zeka gene şey işte, e, dima işte idrak şey ee, şuur, akıl bunlar evet, bizim çok iç içe kullandığımız şeyler ama aradaki nüanslar gündelik dilde şey kaybolmuş durumda. Ben bunu size şöyle bir şeyden çıkarabiliriz diyorum. Bir örnek olarak şeytan, iblis akıllı mıdır? Zeki midir? Bak, yani burada zeka ile akıl arasındaki fark da çıkmış oluyor. İblis zekidir ama akıllı değil. Evet. Çünkü hikmet üretmiyor tam aksine şey. Hikmeti şey e, ortadan kaldırıyor. Hikmetsizlik yaptığı baştan sona şey yani kendi hani gerçeklikle birebir bir şey yok yani alakası yok hiç ve gerçekliği örtmek üzerindedir. Şey. İngilizce'de mesela bir imkan olarak söylüyorum mesela akıl anlamına gelen iki kelime başka kelimeler de vardı özellikle reason ve intellect. Yani şey. Yani rational diyoruz değil mi? Rasyonel hani bak. O da akli anlamına geliyor. Intellect'cim o da akli anlamına geliyor. Peki hani reason ile intellect aynı anlamı mı taşıyor? Yani da daha o Elliot'un şeyiyle gelirsek alt düzlemdeki yani e, şey yani veriyi işleyip malumat veya malumatı işleyip bilgi üreten akıl var. Yani ki gündelik hayatta biz bugün akıl yürütme diye kullandığımız hani şeyde kastettiğimiz bu hani hani şey kullanımı kastettiğimiz. Veri yorumlama diyebilir miyiz? Evet. Hı -hı. Hı -hı. Değil de, evet. Yani e, hikmeti ise şey bu anlamda bakarsa entelekt hani şey hikmet üretiyor. Yani dolayısıyla hani e, bunu mesela İngilizce nasıl çevrilmiş bilmiyorum. Yani buradaki mesela aklın ben şey e, hani reason olarak şey e, çevrilmişse yanlış çevrilmiştir mesela. Yani burada intellekt olarak çevrilmesi lazım. Bilmem ifade edebildim mi? Yani, evet. Akıl gibi. Nasıl? Akıl gibi. Evet. Ve hikmet evet. üreten şey. Evet. Akıl. Evet. Ve hikmeti kavrayan şey. Ee, akıl. Gibi. Yani gene orada bir başka alanı kaydettik. Ne oluyor? Kavram haritası diyorduk. Yani bizim, yani gündelik hayatta bir şey var, karşılığı var kelimelerin ve genel olarak kabul görmüş bir şey var. Ve düzen aynı anlamda kullanıyor olabilir veya beduş zaman farklı bir şey kavramsal çerçeveye oturtmuş olarak şey kullanıyor olabilir diye orada da zaten aynen sembolik meseleyi hani işte sembolik yüklediği anlamı kavrayıp kavramamadaki problemin bir benzeri karşımıza çıkabiliyor o kelimeye zaten yüklediğimiz bir anlam var ha bu buymuş filan dediğimizde eğer orada farklı bir kavramsal şey, çerçeveye oturuyorsa e, şey, yani örtülüyor yani mana. Yani kastettiği kastettiğiyle yani bizim anladığımız arasında şey, yani muazzam bir şey, e, mesafe oluşuyor. Yani buradaki ilk anda şey gelmesinin sebebi de akıl bize geri, yani birinci akıl geride bir şey. Anlatabilir miyim? E, buradaki akıl ise şey, Yukarıda olan bir şey ve e, akleden kalp manası var ya kalbin e, kalple de o hani o o şeyde zaten bir şey buradaki şeyde değil, kalple ve melekutla şey e, irtibatı içeren şey bu. E, akıl. Bilmem ifade edebildim mi? mesela şeyin yani gidiyor yoksa tefsire doğru. Yani Evet. evet. Ozan şerf ve tefsir arasındaki şeyi açalım abi. Yani şer yani bedduz bir zaman biraz daha yani şey biraz şunu demek istedi ama diğerde biraz daha küfür çıkar diyor. Evet. Birebir şunu bir demek. Evet. Yani ille budur veya hani bu, diğerde ille diyemiyorum yani ama. Evet. evet. Yani, evet. Yani, evet. yani şöyle diyeyim ben onu şöyle ifade edeyim hani bedduz e, salt böyle şey e, böyle e, kodlayıp hani e, raflara koymak üzere bir şey e, hüküm veya sonuç çıkarmak e, yani zamanın özellikle yeni sayıda olarak uzağında durduğu bir şey. Yani e, enerjiye dönüşmeyen bir şeyin peşinde değil. Bilmem ifade edebildim. Mi? Hani e, yani burada yani, e, şöyle yani budur hani Buradan e, bu çıkar işte hakika işin hakikati budur filan. nokta. Yani böyle bir anlatım ve düz zamanın şey eee yabancısı olduğu yani, yani e, kendisiyle şey arasında mesafe koyduğu bir anlatım. Yani iki şey e, yani görüyoruz burada ki e, eski sayidin muhakemat yazarken yani yeni sayidin sünhat yazması hani bana göre yine iki sembolik farkı işaret eder burada. Bak muhakeme şey Değil mi? muhakemat şey muhakemeyen yani hüküm e, boyutu ve aklın daha öne çıktığı bir şey. sünhat dediğimizde orada akıl kalbin birlikteliği ve şey daha şey e, hani siz biçimlendirmeye çalışıyorsun birin öbürünse siz şey tabisiniz hani daha böyle e, ve açıksınız hani o anlamda dersek şey tefsirden ziyade şer e, manası hani daha şey düşer ki okuyacağımız bir diğer yerde gene sembolik anlatımda Cenab-ı Hakk'ın marif feti e, ne diyor tam ifadeyi okuyalım. E, şöyle diyor bak şey. E, Cenab-ı Hakk'ın nur marifetine şey yetişmek ve bakmak ve ayet ve şahitlerin aynalarını, cilvelerini görmek ve beyin ve deliller mesamatı ile temâşk etmek etmektedir. Diyor ki nokta nokta diye geldi. O marifetullahın şahitleri diyor ürhanları üç çeşittir. Bir kısmı su gibidir. Bir kısmı hava gibidir. Bir kısmı nur gibidir. Yani bunu Bediüzzan'ın geçiş döneminde yazması ve zührede yazması manidar. Ee, orada üçünde de söylediği bir şey var. Yani onu tut, sen şey tutamazsın. Anlatabildim mi? Elinle yoklama, elinle tutmaya çalışma. Yani bunu bir şey formüle indirgeme in, e, diye sen şey e, pencereni açık tut. Aynanı temizle. Anlatabildim mi? Yani sen güneşe ulaşamazsın, güneşin ışığını tutup depolayamazsın. Ama e, penceren açıksa ve aynan da e, şey temizse yani burada akıl ve kalbin şey hakikate yani açıklığı dolayısıyla şey nefsin ve hevanın e, veya şey yani bizim ben odaklı şey kurgularımızın önüne geçmemesi şey tarafı var. Hakikaten, yani Penceren açıksa ve aynanda şey temizse, yani güneş e, zaten şey. Hani senin haline gelir, e, senin aynanda akseder ve senin odanı e, ısıtır ve ışıtır diye. O anlamdan diyebiliriz ki yani tefsir ve şerhe yüklenen bu anlam dahil söylersek tefsirden ziyade e, şerh diyebiliriz. Yani son talede ama net bir şekilde söylüyoruz enerjiye dönüşmeyen. Yani hayattan gelmeyen ve hayatta bir şeye, meseleye karşılık gelmeyen, dönüştürmeyen anlatabilir miyim? Yani bizi harekete geçirmeyen bir bilginin peşinde değil Bediüzzaman. Onu zaten bir doktora olan hani e, mektubunda da diyor. Hani ma ne diyor şey? Malumat odunlarını marifet şey, hani nurlarına dönüştürdü. Evet. Yine orada şeyler hani ...sembolik şeyler çıktı karşımıza, evet. Öyle. Evet, haftaya şey, hani şu şeyin üzerine biraz daha duracağız. Bir sonraki haftaya. Haftaya... Ee, ...Boğaziçi Üniversitesi'nde bir şey olacak, Ahmet Yıldız'la birlikte. E, zaman tam başla neydi Tahsin? Bediüzzaman ne demek istedi? Aslında ne demek istedi? Konulu. Onların o Said Nursi aslında ne demek istedi diye e, bir şey var. Boğaziçi'liği Yöneticiler Vakfı'nın e, düzenlediği bir şey. E, Ahmet Yıldız'la bizim bir sunumuz olacak. Altıda. E, dolayısıyla e, orada olacağız. Orayı bekleriz haftaya e, vakti olanları. E, bir sonraki hafta biz yine burada yerimizde normal şey, e, saatinde, normal yerinde devam ederiz inşallah. Haftaya şöyle diyorum, lisanı üzerine konuşmaya ara vermiyoruz, yerini değiştirmiş oluyoruz bir haftalığa. Allah razı olsun hepiniz.